Bunu anladıktan sonra geliyoruz şu soruya o zaman en kötü durum ne olabilir bizim için Müslümanlar olarak en kötü durum nedir? O zaman diyiyoruz ki değerli kardeşim en eski haline dönersen çok kötü bir insan olursun. En kötü şey Müslümanın başına gelebileceği bunları her şey bildikten sonra hakkı anladıktan sonra Kur'an'ı anladıktan sonra, sünnete ittiba ettikten sonra bunları hepsini bırakıp tekrar eski haline dönerse bundan daha büyük bir büyük felaket, felaket ve musibet olamaz. O yüzden değerli kardeşim, bizler Allah azze ve celle'nin hakkını dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bunları anladıktan sonra Allah azze ve celle'nin bizim üzerimizde bir hakkı olduğunu Kavramak mecburiyetindeyiz ve bu hakkı yerine getirmemiz lazım. Böylelerine Allah Azze ve Celle eski haline dönen Müslümanları en ağır bir şekilde cezalandıracağını bize bildiriyor. Şayet kulluğu anladıktan sonra eski haline dönenleri ise Allah Azze ve Celle en ağır bir şekilde cezalandırılacağını bildiriyor. Çünkü onlar doğruları anlamıştı. Niçin cezalandırılacak fazla? Çünkü hakkı anlamışlardı, doğruları gördüler, işittiler, iman ettiler, o yolda yürüdüler. Ama bir müddet sonra canları sıkıntısından, etraftaki baskılardan dolayı, Efendim maddi sebeplerden dolayı, Efendim başka sebeplerden dolayı ne yaptılar hakkı terk ettiler. O yüzden Allah Azze ve Celle onları ağır bir şekilde cezalandıracak, bir kalplerini damgalayacak. Kalplerini mühürleyecek. İki, görecek ama idrak edemeyecek. İşitecek ama ne işittiğini anlayamayacak. Doğruyu işitecek ama artık etkilenmeyecek. Bir insana nasihat ettiğin zaman bu bardakta zehir var. Diyorsun içme zehir var anlamıyor içeceğim diyor. Aynısı Allah azze ve celle. İman ettikten sonra eski haline döneni de böyle cezalandıracağını bizlere bildiriyor. Enam Suresi 110. ayet. Enam Suresinin 110. ayetine baktığımız zaman buyuruyor ki Allah Azze ve Celle: wa nukalib uafidatuhum wa absarahum kama lem yu'mnu bihi awwal mara. Biz onların kalplerini, gözlerini çevireceğiz. Ne zaman ilk kez bize iman etmiyorlardı ya o hale çevireceğiz. Herkes kendi halini düşünsün. İlk başta halin neydi? Ve Allah Azze ve Celle seni hidayetle şereflendirdi. Hakkı anladın, hakkı gördün. Şimdi kalkıp eğer bundan geri dönüyorsan, geri adımlar atıyorsan bil ki Allah Azze ve Celle diyor ki onun kalbini döndüreceğim diyor. Yani mühürleyeceğim, damgalayacağım. Cezası ne Gözleri artık görmeyecek. Hakla batılı ayırt edemeyecek. Doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek. Şeytana melek diyecek. O duruma gelecek. O yüzden değerli kardeşim ona diyor ki onu ağır bir şekilde cezalandıracağım. Ve nezeruhum fî tuğyânihim ya'mehûn ve onları da kendi hallerinde de öyle bırakacağız ki korkunç bir hal alacaklar öyle bir hale çevireceğiz ki kendilerinden bile korkacaklar. İnsan kendinden korkar mı? Ama Allah'a itaat ettikten sonra eski haline dönenler öyle bir biçime dönüşecek ki kendisinden o bile kendisinden baktığı zaman korkacak. Bir ödü patlayacak. O yüzden Allah Azze ve Celle başka bir ayette ne buyuruyor? فَلَمَّ زَاغُ اَزَاغَ اللّٰهُ Onlar ne zaman? Allah Azze ve Celle isyana başladılar, günaha düştüler. Öylelikle Allah Azze ve Celle de onları ne yaptı? Kalplerini dinden ayırdı. Dinden ayırdı. O yüzden değerli kardeşlerim yani kalplerini Allah'a bağlılıktan ayırdılar. Niçin? Çünkü onlar Allah'a kulluktan geri adım attılar, taviz verdiler. O yüzden yapmamız gereken nedir? İmanı muhafaza etmek. Şu kulluğumuzu muhafaza edelim. Allah'a olan teslimiyetimizi muhafaza edelim. O yüzden dünkü sohbette neyi anlattık? Ben dinime, İslam dinine nasıl hizmet edebilirim? Sebeplerini anlatın. için hizmet etmemiz lazım? Kendimizi ve neslimizi korumak için bunu yapmamız lazım. Ve bugün de yine diyoruz ki değerli kardeşim bunu ne yapmamız lazım? Bunu muhafaza etmemiz lazım. Şu İslam'ımızı, itikadımızı kulluğumuza muhafaza edeceğiz ve ona asla bir zarar gelmemesi için büyük bir çalışmada bulunmamız lazım. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl yapacağız? Nasıl muhafaza edeceğim diye sorduğumuzda diyoruz ki değerli kardeşim bir, asla yapmış olduğun şimdiye kadar amelleri gözünde büyütmeyeceksin. Çok Hayır yapmış olabilirsin bugüne kadar. Çok insanların dine gelmesinde sebep olmuşsundur. Çok ilim okumuş olabilirsin. Çok insanlara yemek ikramda vermiş olabilirsin. Çok bağışta vermiş olabilirsin. Geçmişte yapmış olduğun amelleri gözünde büyütmeyeceksin. Büyütürsen pes edersin. Ben nasıl olsa yaptım diyor. Hacı da ben bizzat hacı geldi bana sormuştu orada. Görevliken çalışırken. Hocam ben Kabe'de işte 20 gün namaz kıldım. Bir namaz 100 bin sevaptır. 100 namaza 100 bin namaza bedel sevap vardır. Artık geri döndüğümde namaz kılmama gerek var mı? Hesapladım diyor. Ömrüm o kadar zaten belki olmayacak. 200 senelik bir sevap aldım diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yanlış düşünce. O yüzden kişi ne kadar amel yapsa kulluk görevi bitmiyor. Ve o geçmiş amellerini büyütmeyecek. Ve her zaman... Kendine şunu diyeceksin. Bu yapmış olduğumu Allah azze ve celle kabul etti mi? İhlaslı mı yaptım? Doğru mu yaptım? Diye araştıracaksın. Nice insan var bugün namaz kılıyor. 30 sene namaz kılıyor. Ama belki ahiret günü namazı kabul olmayacak. Niye? Çünkü ne rukunlerine ne farzlarına ne vaciplerine uymuş. Ama abdest alıyor abdesti yok. Aleyhissalatü vesselam Sünneti Ebu Davud'da geçtiği gibi diyor ki insanlar İki şeyde aşırı gidecek. Alamettir, kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Nedir o? Bir diyor, taharette aşırı gidecekler. İki de diyor, duada aşırı gidecekler. Ve bugün bunu gerçekten görüyoruz. İnsanlar abdest alırken, gusül yaparken aşırıya gidiyorlar. israf'a gidiyorlar, aşırı bir şekilde yıkıyorlar. Ve... İkincisi de dua yaparken aşırı gitmek. Yani duada vesileler ediniyorlar. Efendim Allah'a yöneleceklerine kalkıp kabirlerden medet istiyorlar. Onlara dua ediyorlar. Onlardan yardım istiyorlar. Ve bunlar hepsi kulluğu bozan davranışlardır. O yüzden değerli kardeşim bunu her zaman bilmen lazım. Ve her zaman şunu diyeceksin. Ben ne kadar Allah'a kulluk da yapsam Allah'ın hakkını ödeyemem. Ne kadar Allah azze ve celle ben kulluk da yapsam ben aslında onun hakkını ödeyemem. Niçin? Çünkü hadisi şerifte geldiği gibi aleyhissalatu vesselam anlatıyor. Diyor ki ahiret gününde kişiye sorulacak. Kendi amelinle mi seni hükmedelim, yargılayalım yoksa Allah'ın rahmetiyle mi? Kul diyecek ki ya benim ibadetim çok yapmışım ben. Benim yeterince amelim var. Ya Rabbi beni amelimle muhasebe ettiği dediği zaman bir de bakacak ki Allah Azze ve Celle diyecek ki onun göz ışığıyla vermiş olduğum göz nimetiyle amel'inin mukayese edin. Şu gözün 24 saat Allah Azze ve Celle sana bu gözü vermiş. Milyonlarca renkleri ayırt edebiliyorsun, görebiliyorsun, okuyabiliyorsun. Bu nimetin, göz nimetini Allah için kaç saat kullanıyorsun? Şu kulağı vermiş sana. 24 saatte Allah'ın hakkını verebilmen için kaç saatini bu kulağı Allah için kullanıyorsun? Şu dili Allah Azze ve Celle sana vermiş konuşabiliyorsun. Dil Allah'ın ayetlerindendir. Şu dil var ya, 10 santimetrelik dil, Allah Azze ve Celle bunu Kur'an-ı Kerim'de benim ayetlerimdendir diyor. Niçin? Çünkü bu dil insanı ta cennetin en üst derecelerine de götürür. Cehennemin en alt tabakasına da indirebilir. Demiyor el de benim ayetimdir, ayak da benim kulak da benim ayetimdir. Dili söylüyor. Çünkü dilin önemiyeti çok büyüktür. İnsanların cehennemde yüzüstü atılmalarının sebebi dil yüzündendir. O yüzden değerli kardeşlerim, dikkat etmemiz gereken husustan bir tanesi de kendine şu soruyu sor. Ya ben Allah'ın hakkını veremem ki ya ne kadar da amel yapmış olsam ne zaman kendini beğendiğin zaman oh elhamdülillah çok güzel işler yapıyorum diye övündüğün zaman hemen Allah'ın hakkı aklına gelsin. Allah'ın hakkıyla mukayese ettiğin zaman sana bağışlamış olduğu nimetleri düşündüğün zaman aslında sen onunla yapmış olduğun davranışlar aslında karşılığı ödeyemez bile hiçbir şey sayılır. O yüzden Aleyhisselatu vesselam ne buyuruyor? Diyor ki ben dahi diyor Allah'ın rahmetiyle cennete gireceğim. Süleyman aleyhisselam karıncanın konuşmasını duyunca Neml suresinde geçtiği gibi karıncanın duasını konuşmasını duyunca işte diyor ey millet evlerinize kaçın Süleyman ve askerleri gelecek size görmeden, bilmeden zarar verebilirler. O konuşmayı duyunca karınca ve bazı rivayetlerde de karınca dua ediyor. Süleyman aleyhisselamla kavmi bu İsrailiyatta geçiyor. Yani sahihliğe derecesine bilgimiz yok. Ama rivayetlerde geçiyor. Deniliyor ki Süleyman aleyhisselam bir müddet kıtlık zamanı oluyor ve yağmur yağmıyor. Bunun üzerine ordusuyla milletiyle Sahaya çıkıyorlar dua yapmak için yağmur namazına. Duaya başlamadan önce bir karıncanın duasını duyuyor. Karıncanın Allah'a dua ettiğini işitince insanlara diyor ki herkes evine geri dönsün. Bizim için başkası dua etti bile. Bizler için bu görevi başkası yerine getirdi diye. Ve bu heneri Allah azze ve celle ona bağışladığında bu büyük bir mülktür. Öyle büyük bir mülktür ki. Peygamber aleyhisselatü vesselam dahi utanmıştır. Allah'tan böyle bir şeyler isteme. Çünkü kardeşim bir Süleyman'a Allah'tan istediğinden dolayı utandım diyor. Bir gün namaz kılarken cin geliyor. Şeytan ve peygamberimiz onu yakalıyor. Öyle boğazını sıkıyor, dilindeki soğukluğu hissediyor peygamber aleyhisselam. Sonra namazdan sonra diyor ki ben bunu aslında bağlamak istiyordum. Ve şeytanlarla şey cinlerle çocuklar oynasın, oynasınlar diye. Bağlayacaktım ama diyor kardeşim Süleyman'ın duası aklıma geldi. Süleyman öyle bir mülk istiyor ki başka hiçbir insana öyle verilmemiş bir mülktür. Rüzgar onun emrine verilmiş, hayvanların dili, kuşların dili. Bütün cinler, o kadar cinler onun hizmetindeymiş ki onlar hapsedermiş. İşe yaramayanları hapsedermiş. Sırada beklerlermiş. Sebe Kralı Belkize mektup yazarken ayette geçtiği gibi üzerine öyle bir orduyla geleceğim ki yani sonu başı şeyde olacak. Yemen'de olacak öbür ucu ise daha Şam'da olacak. Şam bölgesi Filistin tarafında olacağını bildiriyor. Yani askerler o kadar izdiham kalabalık ki sıraya girseler yetişmiyor. O kadar büyük bir sayı var. Bekliyorlar. O yüzden bir kısmını hapsedermiş diğer kısmını da çalıştırırmış. İşe yaramayanları yine hapse sokarmış. Ve o yüzden değerli kardeşlerim ne yapıyor? Biz niye buraya geldik? Neyi anlatıyordum? Sebep nedir hiç mi bu konuyu anlattım? Kısa neyle bağlantı yaptık ha Allah razı olsun göz nimetiyle. O bile ha yok. Süleyman aleyhisselam bile Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ve alimler tefsirler çok üzerinde duruyorlar. Dua ederken ne diyor? Karıncanın sesini işitince hayret ediyor ve Allah'a hamd ediyor. Ve ne diyor? Beni amelimle cennetine koy demiyor. Beni rahmetinle cennetine koy diyor duanın sonunda. Ve beni amelimle cennete koy demiyor. Dünyanın en büyük hükümdarıdır. Ve dünyada her tarafa İslam'ı yaymış olan bir peygamber bunun yanında Allah Azze ve Celle o kadar amel yapmış ki Allah Azze ve Celle onu Kur'an'da övüyor. Babasından daha bilgili tadı hükmünde yani hüküm verdiği zaman daha derin bilgiye sahip. Babasıyla bir gün otururken bir adam geliyor, koyun meselesi. Ayette geçtiği gibi, tarlaya bir koyun girip zarar veriyor. Tarla sahibi geliyor, diyor ki, bu benim bütün hububatımı yedi. Bahçeme zarar verdi, ya Davut hüküm ver. Davut aleyhisselam diyor, al koyunu götür. Koyun senin oldu diyor. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam babasından izin istiyor. Diyor, müsaade eder misin? Buna niye sen koyunu veriyorsun? Tüm koyun hakkı bu, tamam. Hububata zarar vermiş. Ama tamamen koyuna sahip olması bu güzel bir adaletli hüküm değildir. Peki sen ver o zaman dediği zaman diyor ki benim görüşüm diyor koyunu alsın ta hububat çıkana kadar. Onun sütünden, yününden faydalansın, efendim, sütünü satsın, yağını yapsın ama hububat çıktığı zaman koyunu sahibine versin. O yüzden Allah ne diyor? Biz Süleyman'ı daha derin anlayışlı yaptık, daha geniş bilgili ettik. Aynısı yine iki kadın nehirde yüzerken çocuklarını nehirin yanına koyuyorlar. Bir kurt gelip bir tane çocuğu alıp ne yapıyor? Yi veriyor. Kaçırıyor. İki kadın nehrden çıkınca bir tane çocuk var. O diyor benim çocuk, öbürü diyor bu benim çocuğum. Kavga ediyorlar. Bunun üzerine Davud Aleyhisselam'ın yanına geliyorlar. Diyorlar bu çocuk ikisi de kavga ediyor. Diyor ikisi de diyor benim çocuğum. Davud Aleyhisselam bakıyor birisi yaşlı kadın diğeri genç kadın. Diyor ki şu yaşlı kadına verin. Bunda hikmeti var tabi bunu öyle söylemesi adaletsizlikten değil. Çünkü diyor genç kadın zaten daha çocuk yapabilir. Ama bu yaşlı artık çocuğu olmayabilir. Yaşlanmış artık. Ölüm tehlikesi daha büyük olduğundan dolayı. Diyor ki sen al büyük çocuğu. Çocuğu büyük kadın yaşlı kadın alsın. Genç ise onun değil diyor. Bunun üzerine çıkarken Süleyman Aleyhisselam geliyor. Ne oldu? Böyle böyle. Kadın gençle ben kabul etmiyorum bu kararı. Bu karar devuru değil. Çünkü bu benim çocuğum diyor. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam diyor, bana bıçağı getirin. Çocuğu yatırıyor masaya. Kesecek değil ama iki annenin tepkisini deniyor. Hislerini deniyor. Bunun üzerine tam bıçağı vururmuş gibi yaparken yarı. genç olan yarıya, yarıya böleceğim diyor. Yarı yarı. Bunun üzerine kadın genç olan diyor tamam tamam diyor kesme diyor. Ben diyor ona veriyorum. Bu da neye işarettir? Yani razı. Öbürü susuyor, sukut ediyor. Yaşlısı bir şey demiyor. Ama anne olan, gerçek anne olan ne yapıyor? Hislerini belli ediyor. Razı oluyor. Çocuğum yaşasın ama benim evimde yaşamasın. Öbürsünde yaşasın. Ama böyle tamamen kesilecek. O yüzden bu Süleyman Aleyhisselam Allah Azze ve Celle bize o peygamberden böyle örnek verirken duasına bakın. Diyor ki beni amelimle cennete sok demiyor. Ne diyor? rahmetinle beni cennete sok. Kaç defa Allah'ın rahmetiyle cennete girmek için dua ediyoruz. Yoksa kıldığımız namaz bıraktığımız sakal bizi cennete yüzde yüz sokacağına mı inanıyorsunuz? Her şeyi mükemmel yapabildik mi? O yüzden Allah'ın rahmetine sığınmak mecburiyetindeyiz. Ve yine değerli kardeşlerim bazı alametler dedik istikamette kalabilmemiz için Allah Azze ve Celle'yi tanırsak onu iyi bilirsek, o zaman bize fayda verir, ona doğru kulluk yapmada. Üç, onun vermiş olduğu nimetleri hatırlamamız lazım. O nimetlerini hatırlarsak, vermiş, onun bağışlamış olduğu nimetleri hatırlarsak, o zaman bu dinde kalmamıza, büyük bir sebeptir. Ve yine değerli kardeşim, her zaman, korku içimizde olması lazım. Ya amellerimiz kabul olmazsa ne yapacağız? Ya Allah azze ve celle amellerimizi, Kabul etse ne yapacağız? Ve iz rafa'u İbrahimu ve'l-qawâ'ide min el-beyti ve İsmail Rabbena takabbal minna innaka entes-semi'ul Ve İbrahim ve İsmail beytin temelini kurarken Kabe'yi inşa ederken dua etmişler. Ey Allah'ım bu yapmış olduğumuz ameli kabul et. Bu çok önemlidir değerli kardeşim. Ya Allah Azzefçe, kabul etmemişse ne yapacağız? O yüzden insanda bu korkuyu her zaman içinde olması lazım. O yüzden Allah azze ve celle kimlerin amelini kabul edeceğini bizlere Maide suresinin 28. ayetinde bildiriyor. İnneme yetekabbelullah minel muttakîn. Muhakkak Allah yalnızca muttakilerin amellerini kabul edecek. Muttakî isen... Allah haberini kabul edecek, namazını da kabul edecek, orucunu da kabul edecek, haccını da kabul edecek ama müttaki değilse. Yani takva sahibi takvayla süslenmemişse, takva Allah'a yakınlık göstermiyorsa, ihlası yoksa, gösteriş için yapmışsa o zaman onları kabul etmeyeceğini bizlere bildiriyor. Ve yine değerli kardeşim alametlerden bir tanesi de kişi duasını arttırması lazım. Allah Azze ve Celle çok dua etmen lazım. Ey Allah beni bağışla diyerekten Allah Azze ve Celle durmadan duada bulunması lazım ve ümit etmesi lazım. Yine istiğfarını çoğaltması lazım ve salih amellerini arttırması lazım ki bu dinde kalabilmesi için tekrar eski haline dönmemesi için salih amellerini ne yapması lazım? Çoğaltması lazım. O yüzden alimler der ki salih amel Aynı bir ağaç gibidir. Bakıma ihtiyacı var. Salih amel aynı bir ağaç gibidir. Eğer bir ağaca bakmasan o ağaç ne olur? Ölür, kurur. Kurur gider. Bir Müslüman da bakıma ihtiyacı var. Nasıl bakıma ihtiyacı var? Yani ibadetini doğru yapması lazım, devamlı yapması lazım, bilinçli yapması lazım, riyalı mı, riyasız mı yaptığını kontrol edecek, sünnete uygun mu yapıyor, yapmıyor mu araştıracak ve salih yolları çeşitlerini çoğaltacak. O yüzden İmam Ahmet hakkında deniliyor ki bir milyon hadis ezberlediğini. İmam Ahmet'e soruyorlar, duyduk ki sen bir milyon hadis ezberebiliyorsun, bunu nasıl başardın diye sorduklarında, Diyor ki en azından her işitmiş olduğum hadisi unutmamam için bir kere amel ettim. En azından bir kere onunla ne yaptım? Amel ettim. E biz bu kadar peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerini işitiyoruz günde. Kaçıyla amel ediyoruz? Bugün diyebilir misin ki ben şu şu ameli yaptım. Bir gün aleyhissalatü vesselam meşritte yatsı namazdan sonra otururken cemaate dönüyor. Diyor ki kim bugün cenazeye gitti, taziye de bulundu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir diyor ki ben gittim. Aleyhisselatü Vesselam diyor kim bugün oruç tuttu? Bunun üzerine yine Ebu Bekir elini kaldırıyor ben yaptım diyor. Kim diyor bugün bir fakire yemek verdi? Bir fakire yemek yedirdi dediği zaman yine buyuruyor ki Ebubekir Bekir Sıddık ben yaptım diyor. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor kim bugün bir hastayı ziyaret etti? Bunun üzerine Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anhu diyor ki ben yaptım ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü Vesselam vermiş olduğu cevap nedir biliyor musun? Bir insanda kimde bir gün içinde bu hasletler varsa ona cennet farz olmuştur. Kimde bu haslet varsa ona cennet farz olmuştur değerli kardeşlerim. Hepimiz cennete gitmek istemiyoruz mu? Bütün amaç cennet değil mi? Eğer cennet ise bu amellerden uzak kalmanın sebepleri nelerdir? Demek ki salih amellerimiz çok azmış. Bir günde Ebu Bekir radıyallahu anh'u dört amel işleyerekten bu amellerle kendine cenneti farz kıldırıyor. Peki sen, Allah senin içinde cenneti farz kılması için hangi amelin var? Diyebilir misin ki, ay Allah'ım benim de şu şu amelim var, devamlı yaptım ve bunun üzerinde çalıştım ve ona çok dikkat gösterdim, özen gösterdim diye diyebilir misin? O yüzden değerli kardeşlerim, Salih amellere devam etmemiz lazım ki İslam'ımız devam kalabilirsin, güçlensin aynı bir ağaç gibi. Ağaca bakarsan, suyunu zamanında verirsen, budamasını güzel yaparsan, ilacını verirsen, gübresini verirsen ne olur o ağaç? Kök sağlar, meyve verir ve herkes o ağaçtan istifade eder. Mümin de böyle olması lazım. Peki salih amellerin faydası nelerdir? Yani ben salih amel yapsam ne kazanacağım diye soruyorsan, o zaman bil ki birincisi seni gafletten uzak tutar. Gafletten uzak olursun. Bugün insanlar milyonlarca insan saatlerce lüzumsuz işlerle meşgul olabiliyorlar. Haramın içinde oturabiliyorlar. Ya düşünebiliyor musun bir Müslüman kahvede 10 saat oturabilir mi ya? Bir Müslüman saatlerce televizyon önünde oturabilir mi ya? Ama bugün bunu çoğu Müslüman yapıyor. İnsanlarımız yapıyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu insan gaflet içinde. Bu insan İslamiyet'i ciddi olarak görmüyor. Bir hobi görüyor. Bir uğraş görüyor. İşte boş vaktim olursa, can sıkıntım olursa o zaman bir İslam'da neyi varmış diye bir araştırayım, bir dinleyeyim diyerekten öyle bir iş olarak görüyor. Bu da yanlıştır arkadaşlar. O yüzden gafletten uzak olmamız lazım. Çünkü ansızın yakalandığın zaman gafil olarak yakalanırsan Allah korusun durumu çok kötü olabilir. O yüzden Müslüman Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi ne diyor? Ya eyellezine emrutu takullah qutati ve illa wa entum muslimun. Diyor ey iman edenler Allah'tan gerektiği gibi sakının, korkun ve ancak Müslümanlar gibi ölün. Müslüman olarak ölün. O zaman biz Müslüman olarak ölmemiz için gâfil olursan Gafil olan haramda mıdır, helalda mıdır bilmez. Zinaya mı düşmüş, içkiye mi düşmüş haberi olmaz. Şirkte midir, tevhid üzere midir bilmez çünkü gafil. Başka işle meşgul. O yüzden bu kalbi her zaman salih amellerle ne yapacağız? Diri tutmak mecburiyetindeyiz. İkincisi olarak eğer salih amellerini çoğaltırsan Allah azze ve celle seni seveceğini bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İnnallâhe yuhibbut tevvâbîne ve yuhibbul mutatahhirîn Muhakkak ki Allah tövbe edenleri sever. Ve bir de kendisini temizleyenleri. Demek ki değerli kardeşim, tövbe etmek ne zaman olur? Eğer sahil amel işleyen durmadan Allah'a tövbe eder. Allah'a yönelir. Allah'la meşgul olduğundan dolayı her zaman uyanık haldedir. O yüzden de Allah Azze ve Celle o kişiyi sevdiğini Bizlere bildiriyor. Ve üçüncüsü en önemlisi değerli kardeşlerim, zorluk anında da Allah'ı yanında bulursun. Eğer sen salih amelleri İslam üzerine devam ettirirsen, zor anında da Allah azze ve celle yanında bulacağını bizlere yine Peygamberi aleyhissalatü vesselam bildirmektedir. Buyuruyorlar ki, ihfazillah <gülüyor> yahfazek. Allah'ı koru ki o da seni korusun. Ehfadillah <gülüyor> tecid emamek. Allah'ı koru ve onu karşında bulursun. Allah'ı koru. Yani onun emir ve yasaklarını, onun sınırlarını korursan Allah azze ve celle de yanında bulacaksın, karşında bulacaksın. O yüzden değerli kardeşim, kim Allah'ı iyi zamanda tanırsa ve ona kulluk yaparsa Allah azze ve celle de onu en sıkıntılı anlarında tanıyacak ve ona rahmetiyle karşılık verecek. O yüzden değerli kardeşim kişi dua ettiği zaman hadis-i şerifte geçtiği gibi semadaki melek seslenir. Der ki bu ses bize yabancı kimdir bu? İşte darda olan birisi Allah'a dua ettiği zaman melek seslenir der ki ya bu sesi biz tanımıyoruz. Bu bir yabancı ses. Bu hiçbir zaman bizi dar, iyilikte tanımamıştı ki Rahatlıkta bizi tanımadı Şimdi ne hakla zora düşmüş Bizden yardım istiyor Ama sen rahatlıkta iyi zamanında Allah'ı tanırsan Ve Allah'tan yardım istersen Dua ettiğin zamanda zorlu günlerinde Melekler Sana ne yapacaklar cevap verecek Allah onlara diyecek gidin kuluma yardım edin Gidin Kulumun sıkıntısını giderin diyecek O yüzden değerli kardeşlerim Allah'ı sen rahatta tanırsan o da sana zorlukta cevap verecek. Ve yine dördüncüsü değerli kardeşlerim, eğer salih ameller işlersen, güzel davranışlarda bulunursan, İslam'ını güzelleştirirsen, geçmişte yapmış olduğun günahlar silinecek. Geçmişteki yapılan günahları Allah Azze ve Celle sileceğini bizlere yine Kur'an-ı Kerim'inde bildiriyor. Yani seyyiatlar dediğimiz kötülükler, hasenatlarla ne yapılıyor? değiştiriliyor. Ama hasenatı olmayan ne olacak? O zaman seyyattan da hesaba çekilecek. O yüzden Müslüm'de ve darimi Darimi'de geçtiği gibi bir sahabi soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. İslam'dan önceki hayatımdan hesaba çekileceğim mi? Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir Müslüman Müslüman olduktan sonra İslam'ını güzelleştirirse sadece İslam'daki hayatından hesaba çekilecek ahiret gününde. Ancak eğer bir Müslüman İslam'a girdikten sonra İslam'a girdikten sonra kişi İslam'ını güzelleştirmese hem İslam'dan öncekinden sorulacak hem de İslam'daki hayatından hesaba çekilecek. O yüzden değerli kardeşlerim günahın silinmesi için en güzel şey nedir? Kişinin salih amel işlemesidir. O yüzden bir abdest almasıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, kişi güzel bir abdest almak. Güzel abdest ne demektir? Yani tam yerinde bir abdest alırsa, tırnakların altındaki günahlara dahi, hepsinin çıkacağını bizlere bildiriyor. Efendim beş vakit namaz arasındaki... Günahlar her namaz kılmasıyla ne yapıyor? Günahların silinmesine sebep oluyor. Cumadan cumaya kılmış olduğu cuma namazı o hafta içindeki arasındaki günahlar silineceğini bizlere bildiriyor. Ramazandan Ramazana tutmuş olduğu oruç arasındaki o zaman 11 ay içindeki yapmış olduğu günahlar Ramazan orucuyla nedir? Kefarettir. Her seferinde bir gün oruç Allah'a tutarsa 70 yıl ateşten uzak olacak buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir gün oruç kişiyi cehennemden 70 sene uzak tutuyor. 70 sene bu büyük bir sayıdır. Bu da gösteriyor ki cehennemin ne kadar şiddetli ve ateşi kuvvetli olacak ki insanlar çok uzaklarda olduğu halde Ateş ona zanki dokunuyormuş gibi bir his, hissi olacak. Halbuki daha cehenneme girmemiş. O yüzden değerli kardeşlerim salih amelleri de çoğaltmamız lazım. Beş eğer salih amelleri çoğaltırsa güzel sonuçla ölür. Çünkü ibadet ederken ölmüş olur. Güzel amel yaparken ölmüş olur. O da kişinin Güzel bir sonuçla öldüğünü gösterir. Çünkü aleyhissalatü vesselam diyor. Her kişi ne üzere ölmüşse öyle dirilecek. Eğer zina üzerinde ölmüşse zinacı olarak dirilecek. İçki üzerinde ölmüşse içkici olarak dirilecek. Efendim kafir olarak ölmüşse kafir olarak dirilecek. Böbürlenmiş bir insan olarak kibirli olarak ölmüşse kibirlenmiş olarak dirilecek. Herkes ne hal üzere ölmüşse o hal üzere kalkacak. Yalancı olarak ölmüşse, yalancı olarak dirilecek. Hacı olarak ölmüşse, hacı olarak dirilecek. O yüzden kişi, eğer salih amellerle ölürse, ahirette de nedir? Namazda ölmüş, namazdaymış gibi kalkacak, hacdaymış gibi kalkacak vesaire. salih amellerle, meşgulle, öylelikle güzel bir ölüm götürmüştür. Çünkü o hal üzere de dirilecek. Ve yine değerli kardeşlerim, kişiyi güzelleştiren salih amellerinin faydalarından bir tanesi de kişiyi cennete götürür. Çünkü kişiyi cennete götürmen, ayette de geçtiği gibi Femen كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ اَحَدًا Allah Azze ve Celle diyor ki kim Rabbi ile buluşmayı ahiret gününde arzu ediyorsa ne yapsın? Salih amel işlesin. Ve ibadetinde Rabbine hiçbir şeyi, hiç kimseyi ortak kıl, koşmasın, kılmasın. O yüzden değerli kardeşlerim, bunu bilmemiz lazım. Salih ameller işleyerekten Allah Azze ve Celle'nin cennetine kavuşabileceğimizi bilmemiz lazım. Ve yine yedinci faydalardan bir tanesi de, salih amel işlersek nedir? Sevap devam yazılacak. Hastalandığımız zaman... Devamlı bir salih amel işliyorsun ama bir engelden dolayı o gün o salih ameli yapmamışsan Allah azze ve celle yapmış gibi sevap verecek sana. Bu da büyük bir mükafattır. Hadiste geçtiği gibi bir insan devamlı her pazartesi her perşembe gibi oruç tutar ama bir gün hastalandı, pazartesi günü hastalandı ve yemek, yemek mecburiyeti ilaç alması lazım ama Allah katında hasta değil, oruç tutmuş gibi ona sevap verilecek. Bir insan devamlı gece namazına kalkmış ama bir gün bir sebepten dolayı kalkamamış ve de meşgul olmuş. Ona yapmış gibi sevap verilecek. Ve yine değerli kardeşim bunu da anladıktan sonra anlıyoruz ki zaten bitiriyoruz tamamlayalım. konu Konuları açıyor. Bir film düşünüyorsun o hafta kaseti. Ne, bi viel ist noch Sekunden geblieben. Başta da bi 5 minut steht da. 70 okay dan. Tu keine neue. Böylelikle değerli kardeşim sonuca geliyoruz. Sonuca geliyoruz. 2 gündür burada hocalarımız başta Allah razı olsun hocamız Ebu Said hoca ve diğer hatip kardeşlerimiz sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştık. Başta Allah'tan istediğim kendimiz bunu doğru bir şekilde amel edip ikhlaslı bir şekilde devam götürmektir ve sonra da sizler de bu öğütlerden nasibinizi alaraktan bunları doğru amele çevirmek ve insanlara da devam aktarmaktadır. Aktarmanız gerekir. Şimdi size sorum ne yapacağız? Bu kadar konuşuyoruz. Araplar hep diyorlar kellim kellim la yenfa. Konuş konuş fayda vermiyor. O yüzden artık değişikliklere gireceğiz mi girmeyeceğiz mi? Yani artık bu kadar öğütler bu kadar sözlerden sonra ne yapmamız gerekiyor? Dinimize nasıl hizmet etmemiz lazım? Burada İzmir'de İzmirli olarak üzerimize Müslüman olarak düşen görevler nelerdir? Nasıl bunları yapmamız lazım? Herkes zihnini yorması lazım. Vaktinin buna harcaması lazım. Ve bu Kur'an ve sünnetin doğru inancı, doğru dinin her eve doğru ulaşıp güzel bir şekilde, şiddetten uzak, aşırılıktan uzak, doğru bir şekilde, adaletli bir şekilde, İslam'a, Müslümanlara uygun bir şekilde nasıl bunu anlatabiliriz? Bunu düşünmemiz lazım ve buna çaba göstermemiz lazım. Çünkü, bu büyük bir emanettir ve biz inananlar olarak bu emaneti üstlenmişiz. Ya itaat edeceğiz ya da öbür seçeneği seçeceğiz ama onun akıbetini de az evvel sizlere söyledik. O yüzden başka çaremiz yok. Kulluk yapmaktan başka bir çaremiz yok. O yüzden diyoruz ki Allah'a biz de nasıl gök ve yer sana gönülle rızasıyla teslim olmuşlarsa biz de gönül rızasıyla isteyerekten sana teslim olduk ve sana kulluğumuzu yapacağız ve ahirud da'vana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nabiyyina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk cezaqumullah hayran Allah razı olsun